Ahlaksız dindar. Akademisyen Volkan Ertits bir araştırma yapmış. Türkiye'nin dindarlaşmayıp dinden uzaklaştığı sonucuna varmış. Önceki gün hürriyette yayınlanan araştırma toplumu şu 11 kriter üzerinden değerlendiriyor. Yeni kuşaklar eskilerden daha dindar mı? Eşcinsellerin görünürlüğünde, evlilik öncesi flört ve cinsel ilişkide, farklı inançlar arası evliliklerde azalma var mı? Doğaüstü güçlere inançta, vücut hatlarını gösteren giysilerde, dinin toplumsal prestijinde, kutsalların günlük hayata etkisinde artış var mı? Medya dili muhafazakarlaşıyor mu? Seçilen kriterler din algısının öze yönelmediğini ve bunun dindarla ve dindar olmayanın ortak kabulü olduğunu gösteriyor. Gövsellik değerinin yüksekliği nedeniyle ölçme ve değerlendirmelerde dinin ambalajına odaklanılması kolaycı ve yanıltıcı bir yöntem. Çünkü dinin dindarlıktan muradını, birlikte yaşamanın asgari kurallarını dışlıyor ve toplumsal barış potansiyelini sıfırlıyor. Tüm semavi dinlerin ahlak çerçevesini aynı elemanlar çizer. Bunları teoride kimse reddetmez ancak iş pratiğe gelince önemsenmez sosyal bilimcilerin koyduğu dış kriterlerin tamamına uyduğu halde ahlak düşkünlüğünden kendilerini kurtaramayan ve İslam'a mesafeli duranları dinden iyice soğutan öyle çok dindar var ki. Ahlaksız dindar olunmaz. Kendilerini dindar olarak nitelendirenler olaya bir de şu muhteşem 11'ler üzerinden bakabilirler. Adalet her şeyin değerine uygun şekilde olması gereken yerde durması. Mesela işin ehline verilmesi. Yetkinin sorumlulukla dengelenmesi. Suç işleyen bizdense bile siyasi münahazayla örtbas edilmemesi. İhsan. Kişinin hangi adım atarsa atsın Allah'ın gözetiminde olduğunu hatırlaması. İhsan bu sebeple adaletin mütemmim cüzüdür. İhsansız adalet... Şekil şartları yerine getirilse bile, muktedillerin intikam aracı olmaktan öteye gidemez. Mütevazılık, kibrin, kimi zaman müsriflik, kimi zaman dediğim dedikçilik şekline bürünen binbir vehçesine uzak, meyveli bir ağaç gibi yüzü toprağa dönük duruş. Helim, öfke kontrolünü yapabilmek, en aykırı sözü bile içine zeka pırıltısı eklenen latif bir dille ifade etmek. Sadece haklı olunan durumlarda değil, özellikle de haksızlığa uğranıldığında. İdrak. Dinin başı, ortası ve müntehası idrak. Olaylar ve olgular sana apaçık göründüğünde bile temkinli oluş. Gerçekliğin tecellisi, sonsuz verinin sonsuz karmaşasıyla belirir. Bunların ne kadarını değerlendirebilirsin ki? Öz eleştiri. Benliğe karşı basiret sahipliği. Baş gözleriyle yetinmeyip, gönül gözüyle de kendine bakabilmek ve eksiğin, gediğin, zaafın, hatan için tövbeyi Allah'a özrü kullara yöneltip gereğini yapmak. Nesnellik, maddi gerçekliği çarpıtmamak, beş duyunun doğru kullanımı, çıkar için rakamlarla ve sınırlarla oynamamak. İnfak, muhtarca yardımda alt ve üst sınır koymamak. Limit sizsiniz ve bu Rabbinizle aranızda. Verdiklerinizin katma değerini insanlardan isteyemezsiniz. İyiliğe tavsiye, kötülüğe yerme. Ama yalnızca teklif ederek. İnsanları zorla adam etmeye kalkışmadan, cana, mala ve itibara kastetmeden. Vesayet. Reşit olmayan çocuklarının dışında kimseye vesayet taslayamazsın. Sadece kendi karar ve eylemlerinden sorumlusun. Yalan. Her doğruyu her yerde söyleyemeyebilirsin. Ancak söylediğin her şey doğru olacak. Hiçbir yol ve sebeple insanları kandıramazsın. Dostun da, düşmanın da senden güvenilir kişi olarak söz edecek. Teklifim, Türkiye dindarlaşıyor mu yoksa aksi yöne mi gidiyor sorusunun bu 11 kritere göre cevaplanması. Denilebilir ki, Türkiye'nin hali pür ortada. Sonuç farklı çıkmaz ki. Farkı yaratan şu olur, din algısındaki çarpıklık düzelir. Dinin nihai amacına uygun elde hakiki bir ölçü olunca, din bezirganlarına aldanma oranı düşer, kutsalı pazarda satışa çıkaranlar daha kolay teşhis edilir. Bu kriterlerin öne çıkması bazılarına aynı olur belki. Titreyip, kendine döndürür.